Allah'a asla kıyamet olmayacak. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, وان اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا هم المحسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ ve işte nebut ta'ud. Sadakallahü'l-azim. Ve kâle Allahü teâlâ fî âyetin uhra. Ve mâ khalaqtul cinne vel inse illâ liya'budûn. Sadakallahü'l-azim. Ve kâle Allahü teâlâ fî âyetin uhra. Estağuz billah. İyâke na'budu ve iyâke nesta'în. Sadakallahü'l-azim. Ve kâle Allahü teâlâ fî âyetin uhra fakale ya kam ya abdullah ma alekum min ilahingayru sadakallahul azim okumuş olduğum ayet-i kerimelerde ilk olarak nakil suresi 36. ayette biz bütün peygamberleri kavimlerine Allah'a kulluk yapın tağuta kulluktan sakının demeleri için gönderdik buyurur. İkinci okuduğum ayet-i kerimede zariyat suresi 56 ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk yapsınlar, ibadet etsinler diye yarattım buyurur. Üçüncü ayette Fatiha Suresi dördüncü ayet ancak sana ibadet ve kulluk yapar, ancak senden yardım isteriz dememiz gerektiğini ifade eder. Son okuduğum ayeti i kerimede değişik peygamberlerin ağzından Kur'an Ey kavmim Allah'a kulluk yapın, sizin ondan başka ilahınız yok." dedettirir ki Araf suresi 59, 65, 73, 85 gibi ayetlerde değişik peygamberlerden e, Nuh, Hud, Salih ve Şuay peygamberlerin e, örnek olarak diğer peygamberlere, kavimlerine sadece Allah'a ibadet ve kulluk yapmalarını emre, emrettiklerini ifade e, eder. Yaratılış gayemiz Allah'a ibadet, Allah'a kulluk. Ve bu ibadet sadece günün belirli saatlerinde belirli davranışlarla yaptığımız bir ritüellerden ibaret değildir. Mümin devamlı Allah'a kulluk yapmak, Allah'a itaat etmek için yaratılmış olduğunu bilir. O yüzden bütün davranışlarını, bütün konuşmalarını, bütün yaptıklarını Allah'a kulluk olacak şekilde, ibadet seviyesine yükselecek şekilde davranır, yapar, konuşur, söyler. Bunun için kulluk nedir? Önce onun üzerinde durmak ve nelere nasıl yapılıyor o yönüyle küçük bir değerlendirme yapmamız icap eder. Kulluk... Bir zata kayıtsız şartsız itaat etmek, ona yönelmek, ona isyan etmeden boyun eğmek, onun isteklerini yerine getirmek anlamına gelir. O yüzden mümin sadece Allah'a itaat etmek durumundadır bu noktada. Mutlak itaati, kayıtsız şartsız itaati, kendisini yaratan zata yönelik yapar. Kur'an-ı Kerim, itaat anlamında Allah'ın dışındaki yapılan itaatleri ibadet kavramıyla ifade eder. Çünkü mutlak itaat, ibadet demektir, kulluk demektir. Mesela şeytana ibadet etmeyin dediği zaman, şeytana itaat etmeyin anlamına gelir. Tavuta ibadet eden, kulluk yapanlardan bahseder Kur'an. Tavutların bütün hükümlerine, emir ve yasaklarına, kendi kafalarından koydukları kanunlarına kayıtsız şartsız itaat edenler anlamına gelir tavuta ibadet diye. Dolayısıyla kime itaat ediyorsak, mutlak itaat edilmesini kabul ediyorsak Bilelim ki O'na ibadet ediyoruz. O bizim ilahımız olmuş oluyor. İşte Müslüman sadece Allah'a hakkıyla itaat etmeye çalışarak itaatin sadece O'na ait olduğunu bilir ve O'na itaat ettiği bütün davranışlarıyla O'na kulluk ve ibadet ettiğinin bilincindedir. Allah'a isyan etmeden yaşayan kimse her davranışıyla Allah'a ibadet etmiş olur. Biliyoruz ibadet etmek için önce hakiki anlamda iman etmek, sonra yaptığımız şeylerin haram günah kategorisinde olmamasına dikkat etmek, sonra da yaptığımız şeylerin Allah'ın istediği ve Rasul'ün uyguladığı şekilde olmasına dikkat etmek, dördüncü olarak da niyetimizin Allah'ı razı etmek olduğunu belirtmemiz, kalbimizden geçirmemiz icap eder. Evet, her sabah namazının ilk rekatında okumamız sünnet olan ve hepimizin bildiği ayeti kulluk ibadet konusunda hatırlamamız icap eder ki güne de Peygamber böyle başlardı, böyle başlanılmasını tavsiye ederdi. Ey kafirler! Tapmam sizin taptıklarınıza. İbadet etmem sizin ibadet ettiklerinize. Kulluk yapmam sizin kulluk yaptıklarınıza. Dememiz, güne böyle başlamamız tavsiye edilir. İşte nelere tapıyorlar insanlar da Nelere tapıyorlar kafirler de, bizim de onlara tapmamamız icap ediyor. Bütün peygamberler niye Allah'a kulluk yapmaya, ibadet etmeye, tapmaya çağırdı insanları? Ve dinin özü de budur zaten. Sadece Allah'a kulluk yapmak, ibadetimizi O'na hasretmek. Bunun anlamını değerlendirdiğimizde, Önce zıttıyla anlamlar daha pekişeceğinden Allah'ın dışında başkalarına nasıl ibadet edilir? Başkalarına nasıl kulluk yapılır? Kısaca onu hatırlamamız icap eder. Bugün insanlar kendi nefsinin arzu ettiği hususlara, moda olan anlayışlara, siyaset, sosyal ve ekonomik gündemde olan herkesin yaptığı ama Kur'an'a ters düşüp düşmediğini önemsemediği hususlara rahatlıkla ibadet itaat edebiliyorlar. Para, eşya, içki, uyuşturucular bazılarının ama kanunlar, örf ve adetler, modalar, nice kötü alışkanlıklar, nice insanın uygulaya geldiği hususlar olarak efendisi olabiliyor kişi bunların tutsağı kölesi kulu haline gelebiliyor nefsine arzu ve hevasına istek ve zevklerine tutsak olan yani köle olan yani kul olan nice yığınların durumu bu açıdan tekrar değerlendirilmelidir Hani başta futbol olmak üzere nice spor çeşitleri, müzik, moda, sinema, İngilizce, batı kültürü, ideolojiler hep köleleştirme, kullaştırma araçlarıdır. Evet, bireyler tüketim toplumuna dönüştürülüyor. İnsan maddeye, eşyaya, dolayısıyla onları üreten ve satanlara köle yapılmak isteniyor. Eşyalar, teknolojik aygıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar bunlar mı insana hizmet ediyor yoksa insan mı bunların kulu ve kölesi haline geliyor? Dolayısıyla bilgisayarın tuşlarına hükmedemeyen insan, telefonsuz yapamayan kimse ee, internetsiz, yaşayamayan bir duruma geldi insanlar. Televizyonun kumandasına kendisi hükmedemiyor. Televizyon ona hükmediyor. Ee, telefonlar veya e, bilgisayar gibi aletler artık insanları yönlendiriyor. Kim kimin kulu veya kölesi oldu. İnsan günlük hayatında e, habire bire sabahtan akşama para kazanmak için çalışırken nelere sahip olmak için bunları yapıyor? Nelere sahip olmak istiyorsa e, onun kulu ve kölesi olma durumunda olmuyor mu? Eğer e, bizim hayatımızı tümüyle yönlendirdiğimiz Allah'ın rızası dışında e, elde etmek istediğimiz neler varsa Bunlara önem vermek konusunda aşırıya gidiyorsak onların ya tutsağı kölesi ya da daha ileride kulu olmuş olacağız. Kulluk yönüyle insanları en çok servet, şehvet ve şöhret yönlendirir, etkiler. Bu kul, bunlara kul olamayan kul olmak istemeyen kimsenin e, imtihanlarını e, başarmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama iş tabi bunlarla da bitmiyor. Kapitalist düzenlerde işçiler e, ücretli köle haline getirilirken memurlar da bir emir kulu halinde e, görev yapabiliyorlar. İnsanların tebliğ edebilme, emri bil mağrufu yayabilme, efendim, cihat hürriyeti, gözlerini harama bulaştırmadan sokağa çıkabilme, harama girmeden ticaret yapabilme, özgürlüğü bile verilmiyor. Dolayısıyla insanlar nelere tutsak edilmiş, nelerin kulu ve kölesi haline getirilmiş görebiliyoruz. Allah'ın kulları, Allah'ın dışında hiçbir e, hükme mutlak itaat etmemeleri gerekirken bugün vatandaşlar devletin kulu haline getirilmiş denilse ne diyebiliriz? İnsanların kafaları ve gönülleri ne kadar hür ve özgür olduğunu düşünebiliriz. Kölelik derken cariyeliğin kalktığı söylenir. Aslında sadece ismi değişti. Bugün i, moda sektörü, film sektörü, efendim eğlence sektörü i, hep cariyeliğin değişik yönlerini öne çıkartıyor. Hatta ticarette kadınların vitrin malzemesi olarak kullanılması değişik anlamda köleliğin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Efendim tabi bunlar kölelik değil, özgürlük olarak anlaşılabiliyor. Özgürlüğü nefislerin hevasına, toplumun yanlış gidişatına uymak olarak ele alınırsa mümkün hayvani bir özgürlükten bahsedebiliriz. Ama özgürlük Allah'ın dışında hiçbir varlığa teslim olmamak demekse böyle bir özgürlüğü gördüğümüz söz konusu değil. Zaten her şey kavramlarla ve kavramları Kur'an dışı kullanarak insanlar tuzaklara düşürülüyor. Afganistan, Irak ve dünyanın nice ülkeleri özgürlük getirmek için işgale uğramadı mı? Onca kanlar dökülürken onlara iyilik yapıldığı efendim uygarlık medeniyet getirildiği anlayışıyla bunlar icra edilmedi mi? Evet, dolayısıyla nice kölelikler özgürlük adına günümüzde olanca genişliğiyle insanları etkiliyor. İnsan köleliğe razı olunca muhakkak onu emri altına olacak alacak efendiler çıkacaktır. Kişi Allah'a hakkıyla teslim olmuyorsa... Kendinde güç gördüğü zaman kendisi başkalarını köleleştirmeye çalışacak. Kendisi güç güç sahibi değilse, ezilmişlerdense bir efendi bulmaya gayret edecektir. Evet. İyidişlik sadece belirli bir uzun eksiltilmesiyle olmaz. Esas iyidişlik, kafa ve gönüllerde yapılan tahribatla alakalıdır. İnsanın zihnini iyidiş ederseniz, onu çok rahat köle olarak kullanabilirsiniz. İşte düzenler tek tip insan haline getirmek için, nice dayatmalarla, okullarda çocukları ahmaklaştırmayla, köle karakterine insanımızı sahip kılıyorlar. Ve her dediklerini yerine getirecek, e, itiraz etmeyecek e, bir e, edilmiş hale geliyor insanlarımız. Büyük balık küçük balığı yutar. Bu İslami bir anlayış değil elbette. Yaşadığımız çağın acımasız ve çıkarcı bir felsefesinin neticesi. İşte Allah'a hakkıyla kulu olamayan ne yapar? E, yutulacak bir balık olma durumuna gelir. Bir üstün bir altı köle haline getirdiğini hemen hep görüyoruz. İşçi patronunun, memur amirinin, asistan profesörünün, çocuk babasının, kadın kocasının kölesi konumuna düşmüş maalesef. İslam'ın olmadığı yerde, Allah'a kulluğun yerine getirilmediği durumlarda mutlaka kölelik vardır başkalarına kulluk vardır. Evet, müstezaf, müstekbir, ezen, ezilen ilişkisi, yani köle efendi uygulaması, gücü yeten yetene devam ediyor. Biraz ağır gelebilecek ama kravatlar kölelik tasmaları, diplomalar kölelik belgelerine dönüşmüş durumda. Allah Resulü altına, gümüşe ve lükse kul köle olan insan, helak olsun der. Veya helak oldu diye ifade eder. İki şekilde de anlaşılır. Tirmizi'nin rivayet ettiği, İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Dolayısıyla altına, gümüşe yani dolara, e, euroya, e, liraya kul köle olmayan insanlar, alnı öpülesi insanlardır. Tabi insanlar e, ne için çalışıyorlarsa, hayatlarını neye adıyorlarsa onun kulu kölesi konumunda olduğunu düşünmeli ve Allah'tan başkasının kulu olmadığını bilen ve kendisi üzerinde oynanan oyunları görebilen bir konuma yükselmeli. Global kölelikler var. Efendim bir sürü örnekler verilebilir Birleşmiş Milletler anlayışından NATO'ya kadar global kölelik diyebileceğimiz Amerika'nın kölesinin kölesi konumuna geliyor insanlar. Yani Efendimiz'in efendileri var. Onlar da kimi zaman Avrupa'ya Amerika'ya baktığınız zaman köpeklerinin hizmetçileri konumunda biz de onların on, hizmetçilerinin hizmetçisi konumuna maalesef düşürülebiliyoruz. Bundan kurtulmak için sadece Allah'a kulluk yapmak, itaatimizi O'na yöneltmek, O'nu razı etmek, O'na boynumuzu eğmek, O'nun dışında hiçbir gücün önünde eğilmemek, izzetimizi muhafaza etmek, ölsek bile Allah'ın dışında başkalarına, Kul ve köle olmayacak bir şahsiyeti, bir izzeti, onuru muhafaza etmek mecburiyetimiz var. De ki tapmam sizin taptıklarınıza. Bunu demek sadece dilimizle değil, bütün organlarımızla bunu söylemek zorundayız. Sadece sana ibadet ediyoruz, sadece sana kulluk yapıyoruz, sadece sana mutlak itaatimizi gösteriyoruz diyebilmek. Hayatımızla bunu diyebilmek, işte Müslüman olmanın temel şartlarından biri. Bunun için tavutlardan sakınmak, onlardan kaçınmak, ibadet edilecek hiçbir merci, hiçbir destek, hiçbir kaynak, hiçbir şahıs görmemek, ne hocamıza, ne kocamıza, ne komutanımıza, ne patronumuza hiçbir şekilde e, aşırı yücelterek, Mutlak manada hükmetme, kanun koyma, emretme yetkisinde olmadığını göstermek zorundayız yaşayışımızla. Ela lehul halku vel emr. Yaratmak da emretmek de ancak ona aittir. Allah'a aittir emretmek. O yüzden biz onun memuru, onun görevlisi, onun askeri olmak zorundayız. İşte bu izzetimizi taşırsak dünyada bizi kimse güdemez, yönlendiremez. Ee, ama e, gönüllü köle olmak işte köleliğin en fecisi odur. Ee, kulluğun en fecisi Allah'ın dışında kendisinin razı olduğu kulla, kulluktur. Bunun için e, hayatı yeniden Kur'an'i ölçüler içerisinde değerlendirip I, i̇zzetimizi, onurumuzu sadece Allah'a kulluk yapıp ona itaat etmekte bululu olduğunu unutmamamız ve bu şekilde yaşamamız icap eder. Allah'tan başka kulluk yapmayan, başkasına mutlak itaatini yönlendirmeyen, başkasının önünde eğilmeyen onun kullarına selam olsun. Ela inna ehsenel kelam ve eblan nizam Kelamullahül Melikül Azizül Allam, Kemakalallahü Tabarike ve Taala fil Kelam. Ve iza kure el Kur'an, festemi ola ve ancito laliküm turhamun. Audo billahe min ash-shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna dīna